651. konu, halkın, emirlerine nasihat etmeleri, Said bin Amir'in müminlerin emiri Hazreti Ömer'e nasihat etmesi, Said bin Amir bin Hızyem el-Cumahi, Hazreti Ömer'e gelerek, Ey Ömer, ben sana bazı tavsiyelerde bulunmak istiyorum, ne dersin, dedi. Hazreti Ömer de, buyur, ne söyleyeceksen söyle, dedi. O zaman Said bin Amir şunları söyledi. Sana insanlar hakkında Allah'tan korkmanı ve Allah'ın emir ve yasakları hususunda hiç kimseden korkmamanı tavsiye ediyorum. Söylediklerinle yaptıkların birbirlerini yalanlamasın, en hayırlı söz fiillerle desteklenen ve doğrulanan sözdür. Hak'tan ayrılıp zor duruma düşmek istemiyorsan bir iş için iki hüküm verme, delilleri kuvvetli olan tarafı tut ki zafere ulaşmış olasın. O zaman Allah da sana yardım eder ve insanlarını düzeltir. Allah'ın hüküm ve adaleti hususunda uzak yakın bütün Müslümanları bir tut, kendi nefsin ve aile efradın için nelerden hoşlanıyorsan onlar için de aynı şeyleri temenni et, kendin ve ailen için nelerden hoşlanmıyorsan onları insanlardan uzaklaştırabilme uğrunda var gücünü kullan, hakka varmak için her türlü tehlikeyi göze al, Gayen yalnızca Allah'ın rızasını kazanmak olsun ve bu yolda da hiçbir kınayıcının kınamasından korkma, Hazreti Ömer ona, bu dediklerine kim güç yetirebilir, dedi. O da şunları söyledi, Allah'ın, Muhammed ümmetinin işlerini kendi üzerlerine yüklediği senin gibi insanlar buna güç yetirebilir, çünkü bunları yaparken seninle onun arasına hiç kimse giremez.